Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar İyi kalp insanlar, günaydın hepinizin. Modern Sabahlar'da buluştuk yine. Macera dolu bir perşembe sabahı. Heavy ile başladık. What Makes a Good Man radyomuzdaydı. Bütün şarkıların birbirine benzediği dönemlerde böyle arada güzel şarkılar çıkıyor. Hepsinin arasından sıyrılıyor. Biz de o şarkıyla programımızı. Benzer şarkılarla, nezih, klas şeylerle devam edeceğiz Çünkü sonuçta klas bir şey yapmaya çalışıyoruz Dünya kadar paranızı alıyoruz bu program için Hiç para almıyormuşuz sizden Olsun, biz gene de klas bir şey yapmaya çalışıyoruz Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo Türesiz Modern Sabahlar <gülüyor> devam ediyor Oktay Demirci'nin son stüdyoya girerken bir yorum vardı Ruhsuz başlayan fon mu? Su, usul Usul usul. Usul usul başlar dedi. Denir ya. Hmm. Usul başlayan fon kadar korktuğum bir şey yok ya. Doğrudur. Korkuyorum yani. Beni yalnız bir işkence için kapatın bir odaya. Usul usul da bir fon çalsın orada. <gülüyor> ne yapacağız? Bak nasıl ötecek o zaman? Bak nasıl de günaydın. Konuşmadan duramazsın ya günaydın. Beni de şeye soksalar ben bilmem eşin bilir lira. Orada da eşiniz 60 saniyede elinde kahveyle kaç metre gidebilir? Herhalde 1,5 kilometre gidebilirim şu mutfak stüdyo arasındaki deparları sürdüre sürdüre. Ha onu bize değil de söyleyeceksin yalnız. Tabii tabii. Ha tabii onu bir kenara. Yazalım. Sen başvursana ya çok çok seviyorsun sen o yarışmayı değil mi? Bence, yani. Ben de izlemekten o tip, büyük keyif alırım seni. O tip yarışmalara başvurmak için de sizin ısrarıyla başvurulması lazım. O yüzden siz benim adıma başvurursun. Arkadaşlar başvurmuş <Gülüyor> diye ben de yarışırım. Ya niye siz beni o kadar kösteklemiştiniz zamanında Survivor'a başvurdum diye? Bizim seni cesaretlendirdiğimiz kadar cesaretlendiren olmuş mudur ya? Bir de ya, hayır yanlış hatırlıyorsun. Ya, ya Yanlış hatırlıyorsun çünkü sen başvurdum diye biz bir şeyler konuşmuştuk. E yani, ben başvurdum. Başvurma diye köstek olduğumuz falan ya, Başvurdum yani. diye şey yapmıştınız çünkü sizde. Çünkü sonradan haberimiz olmuştu biz. Çok yermiştiniz beni. Ya, o başka bir şey ama yani. gülmüştük ama en, en iyisi de sen olacaksın diye buradan şey yapmıştık. Tabii canım. Eski kayıtlar ortada. Bakalım o kayıtlarımıza lütfen. Hayır, olur aklıy mısınız? <gülüyor> Bugün efendim neler olmuş? Aa, Neşet Ertaş'ı uğurladık dün. Görkemli bir cenaze töreniyle hakikaten sevenlerinin karşıya akın ettiğini gördük ekranlardan. Bir tartışma yaşandı. Gene tartışmasız bir şeyimiz olamıyor ki belki var hiçbir şeyi gerçekleştiremiyoruz bu belediyenin reklamı mı diye geçiyordu. Hı. Ben Kesin sadece belediyesi. Twitter'da okudum da. Hı. Ne vardı tabutun üstünde? Yani tabutun üstünde normalde örtü olur ya. Evet yeşil örtü oluyor. O tamamen onu kaplar. Bunda sadece kapağını kaplayarak yan taraftaki Kırşehir Belediyesi yazısı ortaya çıksın diye. Bir öyle bir şeye gitmişler. Bunu yapan da herhalde Kırşehir Belediye Başkanı değildir. Kırşehirimiz çok güzel turistik şey oldu şimdi bombayı patlatalım onu tam örtmeyi falan dememiştir. Diye umuyorum ben. Orada o işi yapanlardan ufak. Kırşehir'imiz görünürsün diye mi yaptın? neden yaptın? nasıl Yetince bir konusunda Ege boş var. Şeydeki yani hiç anlamıyorum ben ya. Şeytahtaşı gayet güzel bir saygıyla andık. Hakikaten bir gerçek büyük usta olduğunu bir kere daha e, vurgulayalım. Çünkü yani bitmeyecek bu. Bir sürü daha bir sürü başka olaylar da var. O senin söylediğin bir tanesi. Üzerindeki yazı. Hayır benim Başka başka olaylar bak, da var yani. Şimdi bir e, ozanımızı kaybetmişiz ve çok Az ee, eşine rastladığımız bir şekilde çok ayrı dünyaların insanları bir araya gelmiş. Evet. Çok büyük bir birleştirici etkisi Doğru. olan gerçek bir değerimizi kaybetmişiz. Doğru. İnsanlar bir araya gelmiş. Bunu böyle bir şeyle ansaydık da bu çirkinlikler olmasaydı, bu ucuz numaralar olmasaydı hakikaten güzel bir anı olaydı. Demek ki böyle değerlerimiz var, demek ki olabiliyor diye konuşsaydık yok. Orada onun reklamını yapacağız, şeyini yapacağız, belediyemiz görürsün falan gibi şeyler. Şimdi dönüp bakınca aslında bütün şehri dolaşırken efendim orayı Büyükşehir Belediyesi yaptı, burayı Çankaya Belediyesi yaptı, efendim su bidonları buradan geçti. Belediyelerin böyle bir hizmetlerini gösterme var dertleri var. Efendim, evet zaman, hepsinin var. var da cenaze hizmetini de gösterme yani belediyemizde poşette poşette hiç Hiçbir belediyede öyle bir şey yok yani. Hepsi... <gülüyor> Neyse ki bir tabut bulunduruyorlar, bir cenaze aracı bulunduruyorlar. Yani onun da reklamını yapmaya gerek yok. Neyse, başka neler oldu? Başka neler oldu? İşte ben de onu diyorum. Obama... Ne bu? Müslüman... Farkısını kullanan Madonna. atmadı Madonna. Obama yazdırmış sırtına. Kim? Madonna. Sırtına Obama yazdırmış. Bu galiba Amerika'daki konserinde yaptı bunu, son konserinde. Dövme olarak mı? Geçici değil sakızdan yaptırmış. Bastırmış. Sakızdan obam açıkıyor <gülüyor> orda. oğluna yaptırmış. Oğl da sahnedeyiz zaten. Ona oğlu o kadar oldu mu? Aa tabi vızır vızır oynadı İstanbul'daki konserde ya. E şey... adam var hangisinin ben onun oğlu olduğunu bilmiyorum. Madonna da aslında normalde ufak tefek kimden olma oğlu? Eski. Şeyden guriçiden işte. Gu olan Hı. mı? O kadar oldu mu ya? Guriçiden olma oğlun sahneye çıkacak kişi geldi mi can? Daha bir başka dansçı sevgilisi vardı. Oğlu, olmasın sen oğlu sevgilisini oğlu zannettin mi? Oğlu zannettim diyor. Yok can, dansçı sevgilisiyle ağzdan öpüştü. Dansçı sevgilisinden olma bir oğlu daha vardı guriçiden önce. Odur ben. Yok ki. ya çocuk aynı Gayriçi'ye benziyor. Çocuk Ga mu bu? Gayriçi'nin çocuk versiyonu işte. Yokta e şimdi. Aynısı yani. Sokakta o kadar uzaktan görsen yani. tanır mısın? Tanırım tabii tanımaz mıyım ya? Bana bir Gayriçi'yi guy tarif eder misin? Böyle orta boylu, tıknaç. Böyle iri yarı. Ondan sonra böyle biraz açık tenli. Hı -hı. Konuş İnce anlarım öyle, zaten. İnce Aslında... belli koca memeli birisi diyorsun. E, aynen en güzel özelliği bir İngiliz'i İngiliz'le kıyaslayacaksın sonuçta. Bu yeni James Bond'dan daha yakışıklı. Üstelik artist değil yönetmen olmasına rağmen. Güzel bir özetleme oldu mu? Çok güzel özetledim. Ben yeni James Bond'u görsem mesela tanıyamayabilirim. Kurtlar Vadisi'ndeki adam mıydı falan diyebilirim <gülüyor> yani. kaç bölüm oynamıştı diye şey yaparız. Ama gayriçiyi tanırız ya. Gayriçi olmaz mı? Şimdi neyse konu gayriçi değil Madonna. E, sırtına Obama yazan Madonna bir kez daha seçilirse üstümdekileri tamamen çıkaracağım demiş. E çıkardın? Ya, ben demiş ha. Madonna demiş. Bu ben Amerikan dedim. siyasetini de anlamıyorum. Yani normalde bu vaat Obama'nın bu vaadi olması gerekmez mi? Yani şey demesi lazım. Ben seçerseniz Madonna'yı tamamen dostuz çıkaracağım karşısınız. Allah belamı versin falan dese mesela anlarım da Madonna neyi şey yapıyor? Ya şimdi bazı ünlüler mesela e, kampanya için... İster aynısını desin seçerseniz ben de tamamını göstereceğim. Kampanya için mesela para veriyorlar bir şey yapıyorlar ya. Hı -hı. E bak bu durumu olan para veriyor, durumu olmayan elinden geleni. Şey gibi düşünün bunu yani karşılıklı bir hizmet veriyor. Yani gidip çalışabilirdi. Barter gibi bir kardeşler. Yani Madonna da böyle bir destek veriyor Obama'ya. Yani mal veya hizmet aldım gibi. Gibi bir şey o... Gibi. Yani <gülüyor> Bir şey diyeceğim. Oraya getiriyor. Madonna Obama'yı mı destekliyor? Herhalde... Soyucan dediğine göre herhalde şey değil. Hayır <gülüyor> <gülüyor> Valla seçilmesin yani falan diye bağlamamıştır herhalde. <gülüyor> destekliyor yani. Ne güzel ya ben de bundan sonra desteklediğim insanlara ben de biliyorsunuz hep eğitimi destekledim. Yıllardır pek çok çocuğu okuyor. Ben bundan sonra başka yönlere doğru kaymaya başlıyorum. Kay yani, tabii ya. Ben... Geçen Chuck Norris açıklama yaptı mesela. Karısıyla uh -huh. beraber geçmişler kamera karşısına. Karısıyla ee, beraber kamera karşısına geçen adam evet. Koyu cumhuriyetçi. Gerçi Romney açıklamalarından önceydi bu hmm. e, yayın şey, açıklamasını yayınladığı zaman. Şöyle güzeldir böyle güzeldir oy verin işte İlt Romney'e oy verin başkan o olacak falan filan diye uzun uzun konuştu. Yani e, Amerika'da böyle yani. Açıklamalar geliyor. Arda arkasına açıklamalar geliyor yani. Kasım'a kadar daha hangi ünlüleri hangi donsuz e, müjdeleriyle göreceğiz, bakacağız. Peki birilerini donsuz görmek istesiniz. Kimi görmek isterdiniz? Anket yapsalar. Amerika'da siz böyle bir yerde yaşıyor olsanız. Donsuz görmek ister miydik? Şöyle ee, <gülüyor> <isim gülüyor> <bir> bakayım. <gülüyor> ya ben, ben bir dakika, yani. normalde donsuz görmek istediğim insanlar listemi... <gülüyor> bir açayım. Bugün ...evde unutmuşum ama e, gene aklımda kalan birkaç isim var. Herkesi tabii ki isteriz. <gülüyor> <gülüyor> Niye şimdi <gülüyor> e, şey yapalım? Herkes donsuz görmek istedi. Herkesin donsuz. Ya kötü değil tabi yanlış anladım. meraktan e, şeyden ne derler ona? Onları en doğal, en yalın halleriyle görmüş olmak ben, için. Şöyle diyeyim Fahir yani donsuz görünmek isteyen adamı hayır demem. Gör, görürüm ben, <gülüyor> bakarım yani. Do madem siz donsuz görünmek istiyorsunuz bakayım dönüp bakarım yani. Dilediği zaman donsuz kalmak isteyen insanların olması güzel bir dünyada doğrulamızı gösteriyor bize yani. İste, herkesi sadece... soyacağız herkes donsuz dolaşacak ee, Tür işte, iradeleriyle diyorsun Obama itirarında herkes donsuz dolaşacak diye bir şey, şey yok herhalde <gülüyor> İki zamanında herkes donsuz dolaşacak <gülüyor> ve 500 gün içinde demiş Obama Nasıl falan e Hayırlısı olsun ya Başka neler varmış Başka ne? 30 milyonu galgalayacak al buyur buradan yak Galgalayacak derken hocam ee, şu şekil... Ee, Lady Gaga... Manjaro <gülüyor> diye geçer kendisi. Ee, Twitter'da dünyanın en çok takip edilen insanı olma rekorunu e, sınır tanımıyor. Lady Gaga'nın 12 gün içinde 30 milyonun eşiğini aşacak ilk insan olması da e, bekleniyor. Törenlerle kutlanacak. Cumhurbaşkanı var Abdullah Akır. 30 milyonu geçiyor mu? Bilmiyorum. E, Türkiye'de bir en çok oyunu birkaç kaç milyon. milyon. Birkaç milyon civarında olması lazım. Yani Ama 30 lazım. milyonu geçen dünyadaki ilk insan yani, Lady o, Gaga olacak. her giren mecburen Lady Gaga'yı mı takip etmek zorunda? Onu, şart. Ben de takip edeyim. O kadar insan takip ediyorsunuz. Demek de... Hiç senin takip eden düşün. arkadaşı falan yok mu? Lady Gaga'yı mı? Hı hı. Bizim hepimizin Lady Gaga tarafından takip edilen arkadaşımız var. Kim? Hediye Gökçe Bayka. Nasıl Lady Gaga tarafından takip ediliyor? Evet. Hesabını bırakın artık. Yani şey danışmanlık mı yapıyor? Avukat Hurt ya abi. O bir danışmanlığı yüce O yüzden yani ben de bir takip edeyim. Mevzuata hakim oluyor falan filan diye herhalde benim benim anladığım. Sahtesi falan değil değil mi? Gerçek. Evet, gerçek. Türkiye'deki haklarını koruyor benim anladığım kadarıyla. Hatta bize dava açacak. isimi kullanmaktan. Hadi Mahkemede ya. de bol bol görüşeceğiz bu arada. Ay ne güzel ya özlemiştik. <gülüyor> <gülüyor> bu da bir vesile, bir, da bir vesile oldu evet o zaman isterseniz şarkılarla türkülerle Anadolu'yu dolaşalım biraz no doubt sell down radyomuzda hemen ardından da reklamlar falan fıstık modern sabahlar modern sabahlar modern sabahlar radyo türesiniz modern sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler neler olmuş neler bitmiş dünyamızda anlamak için Öğrenmek için de geleceğe umutla bakabilmek için günün gazetelerinin sayfalarını çeviriyoruz. Buyursunlar efendim. Gençler, evlenmek isteyen gençler, sizlere sesleniyorum. Ee, Hong Konglu milyarder, e, sevgili, dur adamın adını vereyim. Sesil, Çeçil. Nasıl okunur bu? Sesil. Sesi, sesil yazılır, sesi okunur. Hong Konglu milyarder eşcinsel olan kızını tavlayıp doğru yola döndüren erkeğe 65 milyon dolar vaat etti. Doğru yol derken? Vallahi işte onu, ona göre doğru yol heteroseksüel. Damat istiyor adam evet, işte. Ya. Kızını tavlayıp tekrar heteroseksüel yapmayı başaran erkeğe 65 milyon dolar vereceğini söyleyen Chao, erkeğin zengin ya da fakir olması önemli değil. Önemli olan kızımı e, düşünmesi ve iyi niyetli olmasıdır dedi. Kızının son dönemlerde Hong Kong dışında evlendiğini yalanlayan Chao, çok iyi eğitimli ve düzgün bir kızım var ama onu mutlu edecek biri yok dedi. Bir yatırım şirketi sahibi <gülüyor> Bir erkek yok diye. Bir erkek yok. Bir cümlelerini <gülüyor> adamın doğru çevirelim. Hakikaten. <gülüyor> e ne diyeyim abicim ben Hong Kong bunu... Damat istiyorum demiştim. <gülüyor> Açıkça. Açıkça. Sizin o zaman beyefendi. Hiç akıllı bir adam yok mu ya şey diye gitsin kıza. <gülüyor> Hanımefendi böyle böyle durum. Ben sizi hiç rahatsız etmem. Gelin şu parayı beraber ezelim. Ara güzel takım elbise mi giyerim? Ara ara babanızın göğlüne hoş eder. Siz biraz da onu gıcık etmek için yapıyorsunuz galiba. Ben sana süreyi alalım. Ondan sonra arada şey yaparsın. Zaten ya 15 gün ziyarete gidecekler zaten. Zaten öyle olmuştur. Bul Bulmuşça işte. Bulmamış mı? Bulmamış. Ya kız Arıyormuş arkadaşıyla abi. geziyormuş kız. Ha öyle mi? Hayır. E verdi diye verdi diye ilk cümlede. Yok verdi değil, ha. vereceğini vaat etmiş. O zaman ver. olur o. Olur olur. O, o, iş, oh, o, o, olur. o, o hayırlı adam, iş olur ben sana söylüyorum. Bu adam bu kadar zengin olduysa biraz akıllıdır yani. Parayı hemen bir seferde vermiyordur. Ne yapacak peki? Taksi Böyle taksi. işte. Haftalık veriyordur 30 ya. sene evlilik alacaksınız. Yılda 2 milyon dolar veririm. Ege Kayaca'nın zengin olduğu zaman nasıl akıllı Yok. davranacağını fark bu ediyorsun et, değil iki, mi? Parayı gibi, bölerek verecek. Benim, benim gibi benimle. adamlar ortada dolaşıyor. Al evlendik 65 milyon dolar. Yarım saat sonra boşanmamız var falan... Aa, diye şey dert etmez bu oğlum. Maaşını zaten haftalık verecekti. Her hafta yemeğe gittiklerinde cebine sıkıştıracaktı. Artık 3'ün 5'in şeyini yapmayacaklar. Ee, kızcağız da kız arkadaşıyla beraber sosyete de hangi sosyete diyeceksin? Jet sosyete mi? Hayır. Hong Kong sosyetesinde <gülüyor> boy göstermeye devam ediyor. Hiçbir de açıklamalarda bulunmuyor. Ee, buradan evlenmek Otur, isteyen geliyor. Kimse... Kendisine, babasına da akıl fikir bırak kızın şimdi pis pis bir tane ...Hong Konglu genç... ...pis herif valla... ...bıyıkları böyle terlemiş... ...babacım babacım diye... ...bunu mu istiyor adam dolarsın... ...ayak ayak üstüne atacak... ...sivara içecek karşısında... ...bunu mu istiyorsun... ...yoksa Hazan hanımefendi... ...Hong bir... Kong çok bozdu baba diye dolaşacak herhalde. Onu da beğenmez bu adam. Onu da beğenmez. Sonra sonra daha pahalısını getirin bana diye böyle, işte böyle bir şey. Tabii canım. Kızımı bu adamdan kurtaracağı 130 dolar. 130 milyon dolar. Ege'nin kafa nasıl çalışıyor değil mi? Bu herif 130 dolarlarda 65 dolarlarda yani. Ve parça parça verecek. Sen onu demin kaçırdın ama parça parça <gülüyor> Niye verecek 65 adam. 65 milyon dolar bu. Bana, bana da manasız bir bu rakam. Rakam yani. nasıl oldu yani? yani ya çalışmıştır abi. Bir gece oturmuştur babası. Neydi beyefendinin ismi? Çao. Sesil. Hoşveriştiler. Sesi ee, Çalışmıştım ne kadar verebilirim diye. Ya o öyle değildir. Nasılır? E, 65 milyon dolar yok. 65 milyon dolarsa doğru. Milyon dolara onun bunları kullandığı para virimin içinde. Ha, tamam doğru. Antikte şimdi fairen dedi. Oraya döndermişler. Ho Hong Kong. Do Hong Kong, Kong dinarı Kong. kullanıyorlar ya. Onu mesela 100.000 bin demiştir de o 100 o, milyon demiştir. O dolara vurunca 65 bin lira. ağzından niye öyle şeyli on, bir onun ya. katları çıkıyor onu. Neye bakacaksın? Hong Hong Hong Kong, Kong. O evet büyük ihtimalle ödül olarak yuvarlak bir şey koymuştur. Yuvarlak söyleyeyim. yuvarlacık bir şey olsun. Dolara vurunca 65 gibi bir şey çıkmıştı. 100 bin lira gibi bir şey mi yani? Bence kesin öyle. Oktay gene portatif bilgisayarından şu anda Hong Kong'un kullandığı Ki para Ben filmine. ödül koysam gene dolar üstünden koyardım. Kaç dolar koyarsın? 50 milyon. 30 30. 30 milyon dolar. Hemen 20 milyonu acıdı gördün mü? <gülüyor> Herkes buna şahitti mi? <gülüyor> Neye ödül koyacaksın egese? Yani böyle Pis şeye... damada koyacağım. Ya bırak. Bu arada pis. şey de var. Senin iki tane pis damadın olacak. Hakikaten. Bunu e, asla e, unutma. Işaret... Bir değil iki. Ben birbirine Yıllarca çalışıp biriktirdiğim paraları damatlar yiyecek Ege. <gülüyor> O kavanozları var ya babacığım. Ben bir damattan borç isteyeyim de bakalım ikinci damat ne yapacak? <gülüyor> Hong Kong doları <gülüyor> mi? durumumu biliyorsun. <gülüyor> Hong <gülüyor> Kong ne? doları ya, Abi ben biliyorum ya. Hong Kong doları sent e, dolar bilmem ne. Dokunun, Hong Kong dolar, dolar paritesini parates, bir şey yapar mısın otağı? Onu çevirir misin? Onu da çevireyim tamam. Bir onu yapmamıştım, onu da yapayım. Onu da yap. Hong Kong doları. Dört. Evet teşekkür ediyoruz. Kuru tamam. E, Ege sana bir iki sorum var. Bana evet, ne yok abi biz burada affedersin dış kapının. Senin biliyorum çünkü cevabını da o yüzden faiz. Ha. Bu dört, arada bir mi? bugün parasını Hong Kong dolarına yatırmak isteyen dinleyicilerimiz için yatırımcının rehberi adlı köşemizi isterseniz başlatalım ya da sonra başlatalım. Şimdi sadece verelim 0.23 Türk Lirası. 0.23 Türk Lirası. Böyle bakayım 65 milyon dolar. 5'e bölsen 13 milyon lira. Hmm. O kadar da bir şey değilmiş ya. Ya Allah Allah nasıl o kadar da bir şey değil. Niye 5'e bölüyorsun? Hayır 65 milyon dolar. dolar Amerikan doları. Onu he. Türk parasına çevir. 5'e bölün Türk parasına e İşte 30 100 milyon. Mi Keşke ben buradan Amerikan milyon. dolarını bulsaydım. Yani 100 milyon de oradan şey yap. Ben sana dakika. 250 milyon lira falan demiş adam. Bu şeye benzedi ben ondan bir Gülme Gülmeyen kadın yarışması vardı ya. Ne o ya? Uygur kardeşlerin programında. Bir tane kadın çıkıyordu. Çok acıklı bir yarışmaydı o. Aa, bir tane bir kadın güldürmeye mi çalışıyorlar? Güldürmeye çalışıyorlardı. Aa, İnsanımızın güldürme çabasını seyretmek. Tavuk taklidi falan yapan var Tavuk taklidi yapan var. Orada Süleyman Demirel taklidi her hafta vardı bir ara. Gülmeyen kadın gibi bu da... Ne hafta... oldu o kadın sonra? Ne bileyim o kadın zaten yabancıydı galiba anladım. Kıtırıyla <gülüyor> <gülüyor> o Süleyman Demirel nedir? Ha, bu adam ne diyor falan. Ama işte orada düşününce tavuk taklidi evrensel olduğundan ama ben birisi gelip beni güldürmek için tavuk taklidi yapsa gülerim. Niye gülmedi o kadar anlamadım ben. Bence çok da komikti yani. Yani bir insanından tavuk sesi çıkmasına değil de... ...bir insanın beni güldürmek için tavuk taklidi yapmasına biraz acı olarak sadece de yapmıyordu. Benim gördüğüm adam etrafında... ...kollarını da kanat şeklinde yaparak <gülüyor> öyle geziyordu. Bana bir adamın tavuk taklidi yapışının anlatılması bile bak güldürdü beni. Yani... <gülüyor> <gülüyor> yani bir acıklısı var bir de bizim dinleyicimiz vardı hatırlıyorsanız. Tavuk bir grup tavuk taklidini yapıyordu. O da hayranlık uyandırıyordu. Tek kişi aynı anda tek değil kişi, mi? Tek kişi bütün kişinin, kümesi Tek kişilik kümes diye geçiyor zaten arkadaşların arasında o beyefendi. Hep yeteneksizsiniz de boş, bakıyorum Aa, bizim dinleyicimiz çıktı diye şey yapacağım. Hiç çıkmadı o. O aynı bize sakladı. kurbağa taklidi yapan dinleyicimiz miydi? Kurbağa taklidini yapan ayrı. Ayrıydı o. Dinleyicilerimizde de ayrı ayrı yetenekler varmış. Ama en görkemlisi... Ben iki tane taklitçi tanıyorum dinleyicilerimiz arasında isimlerini hatırlamıyorum ama bir tanesi Çoklu Tavuk taklidi tamam. öğretmendi galiba o dinleyicimiz. Olabilir evet. Ondan sonra ikinci büyük taklitte güneşli bir Viyana sabah taklidini yapan dinleyicimiz Aşkı Memnu. Aşkı Memnu'daki o... Adam, zengin adam taklidi. Zengin adı Fahir Öğüncü'nün taklidi mi yoksa o adamın direkt taklidi mi? Fahir Öğüncü ondan sonra o adamın taklidi yapmaya başladı. Hadi ya. Hayır canım, Aa, ben... Ben Fahir Öğüncü'nün taklidi zannediyorum o adamı. Hayır canım, ben yaptım onu. Ben yaptım ya. Bir dakika bir yanlış anlamı olmasın. Şu şey değil mi? aşkım Memur'a... Evet. Çemçük. Çemçük ağzı güneşli bir yana bir sabahında. Onun şey evet, evet. Evet. mi? Evet. Elas saçlı. De ben, o da ben çok <gülüyor> iyi yapıyorum. Sesim çok iyiydi. Aynısını yapmıştı. Önce sen yaptın değil mi Fahim? Önce Şatkan demiştim Bence ben. Bence de ben de öyle hatırlıyorum. Hakkını ben yedim. de şöyle hatırlıyorum. Ee, taklitler konusu açıldığında bir anı veya taklit için dinleyicilerimiz bağlanıyordu. Tamam. Bir dinleyicimiz bende Aşkı Memnun'undaki e, Firdevs Hanım'ın... Firdevs mi? Firdevs. Yok başka. Doğru doğru Firdevs Hanım. Çamçuka, Çamçuka ağzı Firdevs. Doğru. Firdevs Hanım. Nebaçehreli Sevgilisi... demiyor musun? Sadece sonunu söylüyoruz. Kusura bakmasınlar. Evet. Nebaçehreli izlemeyenler ama. Evet. Çehre'nin sevgilisinin takdirini yapıyorum dediğinde adamın ilk cümlelerinden sonra Fahir burada kıpırpmaya başlamıştı. Üşlü bir bir anı sabah. Artık bunu ben de yaparım diye böyle içinde bir şey doğmuştu galiba. Ben öyle hatırlıyorum. İşte zaman zaman zaman işte, zaman. zaman, zaman her her ben de şey diye yazıyorum. Yani aşkım emin oda aşkım emin o bittiği zaman. Hatırlarsınız taklitlerle almıştık ertesi günü. E, hepimiz birer taklit. Mesela ben sen Beşir taklidi yapmıştın Ege. Ben çok net hatırlıyorum. Evet öksüre öksüre. Ha sen evet. Beşir. Ama ben o dönem zaten istemsiz beşirdim. Ben e, şey taklit yapmıştım. Adnan Bey taklidi yapmıştım. Onu da ses çıkarmadan yapmıştım hatırlıyorsanız. Böyle <gülüyor> boynunun durarak... içine çektin ne oluyordu zaten? Evet sen de Fahir'de şey yapmıştı. Hep da... e, yan roller. Bir tek yeni başroldu. Peki şöyle başroldü. bir şey. <gülüyor> Beşir <gülüyor> taklidi. Şöyle bir şey sormak istiyorum. Ee, i̇lk başta Fahir yaptı Ama yani. Mantık olarak. İlk evet. başta Fahir yaptı diyorsun da. Fahir'in yaptığı bir taklidi bir dinleyicimizin ben de yaparım diye üstüne telefon etmesi mi daha gerçekçi geliyor? Yoksa bir dinleyicimizin bir taklidi yapıp üstüne ben de yaparım demek. veriyorum. en güzel cevap. Ben hiç konuşmuyorum Oktay. Lütfen sen benim bütün... Cevap veriyorum. Ee, Fahir Öncü'nün o taklidinden sonra zaman girmişti araya. Zaman girdiği için özlenen taklitler konusunda dinleyicimiz aramıştı. Doğru, ben, de onu Ay, <gülüyor> <gülüyor> ben de onu yapıyorum diye. Twitter'a yazabilir dinleyicilerimiz @model sabahlara. Hatırlayan varsa hatırlayan, hatırlayan olayı varsa lütfen benim İsim vardır. Çünkü benim mağduriyetim var. Büyük suçlamalar altındayım. Sen, sen sesini çıkar mı falan? Ben netini hatırlıyorum. Yok ben şimdi tabii ki fire burada şey yapmak zorunda. İnsan ne? hafızası böyle zor durumlarda şaşırtabilir Neydi insan. şaşar beşer İnsan şaşar eser sesi keser eser sesi, sesi sesin, Usta sesi keser hı, hı, sapından hı, hı. seser sesi Neydi o eşer şaşar Keser keser keser sesi Hayır o, şey, o eser, eser keser seser değil Hayrülbeşer bazen şeşer Usta keser ne? Beşer bazen şeşer diye geçer İlhan şaşan amca Keser sesi keser sesi Uygur kardeşlerden onda da ben unutmuştum eser sesi sesi <gülüyor> demiştik. Evet. Bu arada evet. ben dinleyicilerimize yine de bir müjdemizi vermek istiyorum. Ee, bu sezonun başladığı daha ikinci haftasındayız belki ama gerçekten program amaçlarından birini daha çok erken zamanda gerçekleştirdi. Evet, evet. Aziz Ege Kayacan bugün Rasim Ozan Kütahyalı <gülüyor> taklidiyle sizlerle beraber olacak. Bunun da müjdesini ben şimdi <gülüyor> vermek Bunu çok sayarız. Hazır olsun. taklit konusu açılmışken. Ya hocam bu, acaba bu evet. sene şey midir bu yayın ne? dönemi? Bazı eee dediğimiz şeylerin olacağını gösteren bir şey. Herhalde. Çünkü benim en büyük ezikliğim herhangi bir özgün taklitle karşınıza çıkamamaktı bugün. Özgün taklit demeyelim de herhangi bir taklitle. Ya ee, hayır, original limitations işte ya. şeyi yapabiliyorum. <gülüyor> <mi? gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Birisinin taklit ettiği şeyi sonradan taklit edebiliyorum ama kendi başıma cesaret edip taklit edebildiğim bir Cem karaca vardı bugüne kadar. Yani o da bence <gülüyor> aslını yani yaşattı bugüne kadar. Başka bir şey olmadığı için ona şey yaptık Ege razı olduk senin hatrın için Hadi ya e Şimdi razı beni kırmamak için de. Rıza, rıza gösterdik Rasim yani. Ozan Kütahyalı'yı gerçekten şu anda bir numara Onu beni, ben senden ara ara isteyeceğim yani. Beni dolduruşa getirmek için de yapıyor olabilirsiniz Hiç fark etmez hiç fark etmez Yeter ki bir şeyi iyi yaptığımı söyleyin Mutfakta sevgili dinleyiciler bir e, taklidi var gene Gerçekten çok yakın zamanda Evet bu küçük anketimizde Sahnelerde yapalım. yapacak Yeri geldiği zaman yapacağım BGK'ye cana güveniyor musunuz yoksa güvenmiyor musunuz? Tam gümen bence dinleyicilerimizden. Bu küçük anketimiz birazdan e, sizlerle olacak. Dinleyicilerimize iyi amcılık yapmasınlar, böyle Diyoruz, Diyoruz ve heyecanlandı ve... bence bak. Ben çok heyecan olmadı yani. Mutfakta daha rahatım değil mi? da çünkü dinleyici baskı e, olur canım diyorsun ilk diyorsun ilk değil. yani. Ben duydum diye hatırlıyorum mı? Yetersiz. Sahir yetersiz. Ondan duyup benimsemişti sanki diye bir test biliyorsunuz. De Zeynep Hanım'a bir lafım var. Kadınların Zeynep hafızası Hanım, daha hayır, iyidir. Zeynep Hanım, hafızayı beşer nisyanla mağludür. Onu da lütfen. Tweet'e ekler misiniz Oktay Bey? En güzel cevabı verilen. Hayır onu yazamayacağım ya. Tweetlere verilmiş en güzel cevaplar adlı şeyimizde, köşemizde. köşemizde lütfen bunu bu sene şey yapalım. Bu e, penaltı şeyini geçiyorum ben. Pas evet. <gülüyor> Yumruğunu sıkan adamdan korkacak mısın? Yumruğunu sıkacaksın bir de iki eliyle topu yerleştireceksin. Hani böyle bir topu böyle bir fıt fıt yapıp fıt diye, tıp diye atıyorlar ya şeyin üstüne. Evet. Penaltı şeyin üstüne. İki eliyle sıkıştıran adamdan da korkacaksın diyor bazıları mesela böyle tepesinden tutup topu yuvarlıyor ya şöyle pıt pıt pıt diye. Ya, ya şey değil midir ya esas penaltı sırasında korkan kaleci değil de şey ne derler penaltıyı çeken diye korkma bir... değil tedirginlik diyoruz sonuçta penaltının gol olma hiçbir bir şeye kaleciye de la penaltıdan gol yenir mi demiyorlar ya Ama tabii o hiç penaltı atılmaz yani. mı diye mesela benim gibi bir hoca ba kardeşim sen penaltıyı nasıl atamıyorsun teşekkür ederim. Hocam yani olur böyle şeyler. Ben böyle bir lise takımının falan antrenörü olmak istiyorum. Çocuklara bir hayat dersi de olur. Bence penaltıda çalışan lob beyin lobu değildir demiş Zeynep Hanım. <gülüyor> Valla <gülüyor> kim demiş kadınlar bu lobu anlamıyor. Anlıyor ya. ya. Beyine de lob demesek ya. Benim aklıma hep lob et geliyor. Senin aklında hep et geliyor. Evet. Demin 7.32 dedim. Şinitsel geldi aklına yani. Ben sana ne diyebilirim? Beyaz et. Ucuz bir şeyler. Daha doğrusu küçük rakamlarda. <gülüyor> beyaz et, beyaz et. Büyük rakam, rakamlar geliyor. Kırmızı et geliyor adamın aklına. Zidan'ın kafasını hatırlıyor musunuz? Evet. Zidan'ın kafası tayla Ne kafası ne kafası? <gülüyor> Zidan kafası Staila. Materazzi'ye atlıyor. Materazzi, tam o anın heykeli yapılmış. Materazzi'nin kafası duruyor mu orada? Materazzi'nin bağırışı duruyor. Anam diye mi? Tam anam evet. derken ve yere düşerken. Zidan niye kafa atmıştı Mete Onu ya? affedersin. Bacısına küfretmişti de o yüzden. Evet, bacısına. Bacığına bacı küfretti diye açıklaması vardı ya Zidan. Kafasını attı ve dışarı Zidane, çıktı zaten. Ve Zidan'ın ilk defa öyle bir şey söylediğini gördüm. Anama bacıma küfretti diye öyle bir açıklama. Bir de, de dedi. Yani, Oktay övmüş. Oktay çünkü müdahale etmişti. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <Hiç içime> küfretti. <küfürdüm>. Şitmek <gülüyor> Ay çanlar kimi için çalıyor? Modern sabahlar. Modern sabahlar. Radyo Tüperi Sıvanlar Sabahlar devam ediyor yeni bir saatte. Hepinize bir kez daha merhaba diyelim ve gündeme dönelim buyursunlar efendim. Ya gündemimiz aslında kendi gündemimiz. Hmm. Zira tartışmalar devam ediyor. Tartışmalar da devam edecek benzer. Yani Twitter'da tabi aceleye geldi de e, tweetimiz hatırlıyor musunuz diye sorunca bazı e, dinleyicilerimiz... Evet bir hayal meyal hatırlıyorum demişler. <gülüyor> evet aynen öyle. <gülüyor> Grafik yorum <gülüyor> isimli. <gülüyor> İyi kalpli dinleyicimiz hayal meyal hatırlıyorum demiş cevap olarak. <gülüyor> Tam en heyecanlı yerinde bırakmış yani. Ee, Nermin Hanım hatırlıyorum önce Fahir yaptı ama dinleyicinin yaptığı daha iyiydi demiş. yani O kişi Selzek tabii orada bir şeye karışmıyorum. Yani. Nelerdi, Biz burada yani. önceliği sorguluyoruz. Önceliği bugün. soruyoruz. Evet. Ben de Fahir'in yaptığı daha iyiydi diye hatırlıyorum. Yani önce, bu da bir bakış öncelik şey. ve iyilik <gülüyor> sıralaması değişik Nermin Hanım'a göre. Sezer Bey gündem dışı konuşmak için e, tweet atmış <gülüyor> ve konuşmuş. Onun bir kişisel sorusu var fail Onu sen istersen cevaplarsın. Hı hı. Ee, ondan sonra e, şikayet tweetlerimiz var. İnternette podcastler neden yayınlanmıyor falan gibi. Ee, ama genel olarak yani yine ikiye bölünmüş durumda bizim ay. konumuzla ilgili. Podcastlerimizi de internet üstünden değil kaset olarak dağıtmaya karar verdik. Boş kaset arıyoruz bugünlerde. Ve kasetçaları olan ben... dinleyicimizde de bulmaya çalışıyoruz. Pazartesi'den beri 3 tane bulduk. Bakalım. Buyursunlar efendim. Buyur oğlum. Buyur oğlum. Buyur oğlum. Biraz da sağlıklı beslenme diyelim. E, yapılan araştırmalara göre günde kaç öğün yememiz gerekiyor? En sağlıklısı tabii ki günde 1 yiyen var, 2 yiyen var, 2 diyenler Buyurun var. 3 yiyen olup da 4 yiyen var. Dört yiyen var. Yarım şardan 5 yiyen, yiyen var. Yani değil mi? Ananızda da taş yasın, Yarım şardan 5 olsun. Evet, kaç oktay rakamları alalım? Gırh. Rıh dedi. Oktay gırh dedi. Ben sağlıklı olanın iki öğün olduğunu düşünüyorum. Niye? Biraz açıklar mısın? Neden öyle düşünüyorsunuz? Kendi hayatımdan yola çıkarak. Örnek vermek gerekir. Anıya girer mi bilmiyorum ama. Girer tabii. <gülüyor> girer ve anını yani bir anını. Sağlıklı, <gülüyor> sağlıklı olduğunu iddia ederek anlatıyorsun. Sabah sıkı bir kahve. Bugüne kadar hiçbir zararını görmedim diye de bağlayacağım baştan. Tamam. Şeyime. Sıkı bir kahve kürü. Saat 1'e kadar. Kahve ve ee, bir takım yandaş e, ya, tüketim malzemeleri. Tamam anlaşıldı. Öğlen ha hafif rahatsızlık verecek bir öğün akşam tam rahatsızlık verecek bir öğün. Hafif rahatsızlık dedim mesela acılı omlet gibi mi? Hayır. Yani mesela yani, vırrap yiyorsun. Ha vırrap yiyor. Ama e, böyle midene oturuyor ama o oturma hissini böyle sofradayken yaşıyorsa kalktıktan sonra hemen geçiyor. Ama gece yediğin öğün öyle bir sağlam oluyor ki. Evet. Sofrada ağırlık, salona geçtiğinde kanepede ağırlık, yattığında hala ne edecek bir ağırlık. Tatlı bir sızıdan bahsediyorsunuz. Yani galiba, iki, öğün. iki diyor. Siz ne diyorsunuz? 40. Tabii ee, ki istediğimiz bir rakam. Az az ve sık sık sık sık. Yedikten diyor. sonra 40 45'e kadar çıkabilir. Valla en son 9 öğüne kadar çıkarttılar. 9 mı? Evet, iki gruba bir günde toplam olarak aynı miktarda gıda verildi. Bir grup bu gıdayı 3 öğünde, diğer bir grup 6 öğünde, başka bir grup geldi. O onlar da 9 öğünde yediler. Herkes aynı. Herkes ödedi. aynı. Toplam <gülüyor> Benim tek dikkat ettiğim günün saati biliyorsunuz sabahla öğle arası. Çünkü belli bir saatte yiyince acıkıyorum. Acıkıyorsun evet. Yani evet. biliyorsunuz o te teorimi aya uyguluyorum. Tamam. Ve bugüne kadar hiçbir zararını görmedim. Aa, güzel 9 öğünü yediğiniz zaman e, sizinden sağlıklısı, sizden güzeli, sizden harikası olmayacak. Mükemmel bir hayat için günde 9 öğün şartoş. Da Vinci ya. şey yaparmış her saat bir köfte yermiş. Davinci dediği rahmetli Davinci'den bahsediyorsun değil mi? Çok, Toprağı bol olsun. Çok sert. Çok ben, geldi her saat yani. 15 dakika bir okur şey uyurmuş. Evet. Ondan sonra da bir de köfte yermiş. Başka da hiçbir espirim yok demiş. <gülüyor> Bu arada Zeynep Hanım'dan e, bir uyarı tweeti geldi. E, anını, anınızı da alınız gidiniz diye. Ben bunu kibarlaştırdım. Anını da al git demiş normalde. Türkçe. Anı istemiyor yani. Anı istemiyor. i̇stemiyor. Dinleyicilerimiz anı istemediğine göre. O zaman, o zaman... hep bugünden bahsedeceğiz. Michelle Obama'ya karşı bir şey var. Ne var? Bir i̇tiraz Hepkine... sesi var. Allah Allah. Bir dakika bu olay ne zaman olmuş? Hangisi? Bu İyi Michelle taraf. Obama hadisesi. 3 ee, gün önce anıya girer. Ama bizim anımız değil. Bizim o... anımız olmadığı için rahatlıkla burada dile Sosyal anıya girer. Michelle Obama'na ne itirazı? Obama'nın eşi olamaz o... değil mi? Nasıl bir şey? Of. Obama'yı taşıyamıyor yani. <gülüyor> hayır hayır. Okul kantinlerinde falan yiyecekleri müdahale etmişti ya. Michelle Obama. O <gülüyor> hep doğrusu, Oliver giriyor onun kafasına ondan öyle oldu. Böyle bir şey yapmıştı ya. Ee, bir kampanya başlatmıştı işte obeziteye karşı. <gülüyor> e, i̇şte öğünlerimizi daha sağlıklı şeylerle geçirelim. Ondan sonra yediklerimize içtiklerimize dikkat edelim. Özellikle çocukların falan diye. Çocuklar doymuyoruz diye isyan etmişler Amerika'da. Michelle'in yüzünde aç geziyoruz demeye. Vallahi böyle. Aç, aç, aç. Nisyanla malüldür işte oradan geliyor zaten isyan eden çocuklar. Amerika'dan çevirir İngilizce'den çevirir. Ne yaptı çevirir o zaman gitti işte. menülere müdahale etti orada hamur işi falan filan bunları kaldırıyoruz. Meyve koyuyoruz haşlanmış sebze koyuyoruz dedi. Çocukların içi kıyıldı haşlanmış sebze bile durur mu adam? Valla ben de duramıyorum şu yaşımda ya. Abi o sınıflarda durulur mu? Durulur mu? Yediler ne yediler. Ne? yediler ondan sonra o şeyde. brokoli de yaman olur derler. Yaman olurdu, Nasıl mesela ya. bizim e, bilmiyorum en son oy kullanmaya gittimde ilk ilkokul sınıflarına girdiğim zaman o kesif kokusu hala, sinerji. <gülüyor> hala siner... o Bunu, sinerji yılların sinerjisi. Tunağı günü süpürmek lazım çünkü o gaz gibi yere çöker. Egeci betona işlemiş artık duvarların dili olsa. <gülüyor> ara ara, şey, ara, ara <gülüyor> salıyordan böyle tıs tıs veriyor. <gülüyor> Bu arada çocuk bis... dursa duvar durmuyor. Biz konuşurken yavaş yavaş alttan şerebamanın Konuşmasında dinleyelim. Evet, portatif bilgi. Yani, tamamen öyle. dinlememize gerek yok da. Ben çeviri yapayım mı? Böyle ne diyor bir yani? konuşma. Bak, ne diyor Fahir? Çok güzel. Gaga yani. şey diyor. İstediğin kadar yiyorsun diyor. İstedi yediğin kadar ödüyorsun diyor. <gülüyor> Yani diyor. Yemek erken diyor. yemek erken diyor. Güzel şapladan yanından yiyin diyor. Tahin pekmez yiyin. Kafanızı çalıştırır diyor. Bak. rakıdan önce diyor. Yarım fincan zeytinyağı, zeytinyağı için diyor. Aynen. Obama öyle yapar diyor. Bugün hiç sarhoş gördünüz mü diyor. Tamam anladık bayan obama. Allah Allah. Ve böyle bir e, bir buçuk dakikalık bir şey konuşması var. Kendisinin. Ondan sonra şeylerde şarkı yapmış. Hemen soruşturma mı? açılsın bu şarkıyı yapanlar hakkında. Çünkü bunlar çocuk gibi görünüyor ama bunların başında kesin bir öğretmenleri vardır. Tabii Bunu ihtimalle. şey yapan. Nasıl olur da böyle bir şarkı şey yaparlar? Şarkıyı dinleyebilir miyiz Oktay? Biraz dinleyelim isterseniz. Portatif bilgisayarından dinleteceksen de ototune mı yapmışlar genelde? Evet. Ha bunu mu yapmışlar? Açtıktan mı ölüyor bunlar? Evet. Toymuyoruz <gülüyor> diyorlar. Evet. Çok da güzel de espri değilmiş. <gülüyor> Ama yani şimdi sağlıklı yemekle doymak arasında... Arasında çok ince bir çizgi var. Mesela en sağlıklı yemek. Bir salata yapsam ben sana getirsem hmm. ne kadar güzel dersin, ne kadar sağlıklı dersin. Şimdi üstüne ne yiyoruz diye sorarsın. Yani. Ben de desem sana tek yemek bu, sağlıklı F bu. Tek yemek. Ben mesela öyle, ben yanında ne var diye sorarım. Yani Veya bu diyorsun. neyin yanında diye sorarım. Ama mesela sağlıksız bir şey. Ben sana getirsem mantı. Sen yersin. Yanında bir salata yok mu dersin. De, der miyim demem. O zaman bütün tabakların dibine Michelle Obama resmi olsun. Bittiğinde tabağın dibinde Michelle Obama'yı görünce bu kadar. Maalesef. Ya öyle şu anda mutsuz yani şeyler. Amerika gençliği kan Aç adamdan korkarım arkadaş her zaman söylerim. O çocukları aç bırakırsanız. Mitt de şey diyecek. Obama çocuklarımızı aç bıraktı. Gürbüz nesiller istiyoruz diyerek şey yapacak. Verecek, verecek. verecek donutu. Verecek donutu. Verecek donutu. Başka ne? Amerikan fish and chips yok, o onların değildi. Haşlanmış mısır. Konfek, zaten evden bir konfek sip çıkıyoruz demiş. Aa, yani. O, okulda da haşlanmış sebze. içimiz kıyıldı demiş genç nesil. Ondan sonra Amerika'da niye oroyunman oldu bütün gençler? Hiç. Olur. Aç geziyor şimdi. adam. Hey aç gezen adam. Aç dem bastırıyor diye demiş. böyle? Da yani. Neyse canım ya, Allah böyle. onların derdi hep anılara girdik kendimizi kaybettik. Doğru aslında anılara girdi bu ya. Anılar bizde Derya ya sevgilinin <gülüyor> Bizde de anı bitmez arkadaş gene bir anımızı anlatalım. ÖSYM'nin yeni şeyi var ölçme ve seçme ve yerleştirme ve merkezi ee, yaptığı sınavlarda bundan sonra ratina e, ve şeyleri kullanacak parmak izini kullanacak. Burada harcadıkları göre... sistemi başka türlü bir eğitime harcalasalar da hmm. bu kadar sınavlar. Ama isteğe göre. Mesela... Retina'nınızı hani, tarayalım mı? Retina mı istersiniz, parmak mı istersiniz? Mesela kimisi diyor ki ben parmak isterim. Hemen onu e, parmak reyonunu alıyorlar orada. Retina isteseler mi? Onu retina istiyor. Retina reyonunu e, alıyorlar. Retina tam reyonuna, reyonuna alıyorlar. alıyorlar. Valla şu anda 2 saniyede o kadar güzel bir sistem kurdu ki Fire. <gülüyor> mesela bana bıraksalar... <gülüyor> tek bir reyon olur... <gülüyor> <gülüyor> Retina ve parmak reyonu yazar ama yani şimdi gözümle canlandırıyorum girdi adam oraya ya biz <gülüyor> retinayı nere? parmak birinin parmak bastığı yere öbürü gözünü dayacak gözünü değer. olur mu olmaz, olmaz. <gülüyor> Daha iki dakikada şişti çocuk zaten sınav heyecanlı Reyonlardan mı geçecek yani okullara Reyonlardan sınavlara bundan sonra reyonlardan geçecek ee, bunun lens, içinde... lens olanlara ne olacak Mecbur. Parmak, parmak, parmak. rayonunda mı gideceğiz mecbur? Hayır lensin varsa zaten lensli sınava ötüyor çünkü. İyi ki lensleri falan çıkartmıyorlar ya burada başka bir şey görüyorsun falan filan diye. Vallahi bu sınavda da bir fiyasko çıksın seneye onu uçuyor. Bir de lensi çıkartalım bakalım bu sefer toparlayacağız mı diye. Size verebiliyor muyuz Alırız ama <gülüyor> garanti vermiyoruz <gülüyor> <gülüyor> diye polis memuru öyle söyler. <gülüyor> elinde lens kaplarıyla bir de küçük şişelerde lens solüsyonu tabii, tabii olması. onu da ok zaten okunmuş, kutunun içinde okunmuş lens solüsyonları kutunun içinde küçük. kalem kalem tıraş ve lens solüsyonu, solüsyonu diye. Öyle. Aa, şaka bak ben hiç hayatımda lens yani tabii ki gerek kalmadı da lens nasıl bir his çok merak ediyorum lens nasıl bir his bir süre sonra hiç yokmuş gibi ya gerçekten öyle takıyorsun ama ilk taktığın zaman yüz yılın şey ama... icadı ya lens. Ya öyle tabii canım yani burada pek çok optik inicimiz vardır yani inicilerimizin şeyidir yani hayatları özden havası rahatladı. ayrı Ya birer tadı acaba farklı. şöyle e, renkli lens mi alsanız ikinizde? Ben valla ben varım diyorum. Bir... Kahverengi lens satılıyor mu? Var tabii canım. Yok ben menekşe gözler istiyorum ki. Ben, ben kahverengi e, lens özellikle. alabilirim. David Bowie gibi yaparım bir gözüm orijinal bir gözüm kahve. Valla ben menekşe... Aa o zaman ben kahve... Ama bana bir tane lazım olduğundan... kahve e Bir tane alıyorsun zaten. Yani bir kutuda... Ama aynı işte. göz için şey var yani. Öyle alıyorsun. Hayır, öyle bunu... Çift tek satın. göz çift... kullanacak ya... Çift renk göz... Tek göze kullanacağım. Tamam tek işte. göze kullanacak yani. Öyle iki tane alacaksın diye değil... Her pakette bir tane var zaten. Nasıl? Tek tek, tek, tek mi alınıyor? Tabii. Tek sers. tek satılır. Sen gözlük gibi mi düşündün bunu? Böyle iple bağlı birbirine. Evet. <gülüyor> değil mi öyle? Çift çıkmaz mı ya? Renkli çift. lens almaya gider. Oğlum iki gözün şeyi bir, bir mi? Ha? He? Bir mi? Sağ gözün sol güze faydası var mı? 5 parmağın 5 yansı bir değilse... Tek kahverengi satıyorlar mı? Tabi satarlar ya. O zaman ben gidiyorum. İtfaiye meydanına git orada sor. <gülüyor> tek porno diğer Tek adamı. lens satılır. Orada yani lens çıkma vardır. lens ya çıkma o da güzel var daha ucuz. Çünkü geleyim. orada gözlük satanlar da var itfaiye meydanının hemen çıkışında. Numaralı gözlük. Lens niye satılır? İlerisinde satılıyordur. İyi alıyorum bundan sonra da tam David Bowie olarak dolaşıyorum. Sen menekşe mi istiyorsun? Ben menekşe Tek göz mü yoksa çift mi? Çift. Çift. Ben Aslında de bir çılgınlık öyle... yapıp o zaman çıkarıyorum siz lens takınca. Ya yani evet. seni mi çıkarıyorum ben? Evet seni de çünkü bir saşıma bir hareket yapmaya gerektiği için <gülüyor> onu çıkarıyorum ve evet. Bazen seni zor duruma düşürüyorum. Çarpa ama çarpa gidiyorum Takım tarafa. bunu gerektiriyor. O zaman isterseniz reklamlar yani e, reklamlara ya daha çok var. var. Ya sen ama ne şarkılar çok Haber varsa haberle devam edelim. Allah Allah. Haber de var. Her şey var yani. Abdülhamit'in arsasını aldı. Kim almış olabilir? Abdülhamit'in arsasını. Hmm, kim Kira almış Torunu? Çok güzel. o da helal olsun. Kim almış? Hiç bilmiyordum bak haberi. Ama kim olacak? Ağol yakında çıkacak. Alacağım dedim aldım diye bütün reklamlarda boy göstermeye devam eder. Neyse Çinliler falan filan. Ama ekonomi haberleri ne kadar sıkıcıymış. Ne kadar şeymiş. Ekonomi haberleri sayfasını aşana <gülüyor> o zaman eleştirilerimizi yönlendiriyor. Ya öyle açılıyor elin gidiyor Ege'cim. Kiralık mera'nın ne olduğunu biliyor musunuz? Ne? Kiralık mera. Mera bildiğin mera kiralıyorsun. Meralarımız. Mesela hayvanın var otlatacak yerin yok. E Ben bu kadar hayvana masraf yaptım. Bir de mera mı alayım? Hayır. Kiralık mera var mı? Var efendim. Buyurun. Şimdi bundan sonra bilgisayarla belirlenecekmiş. Nasıl mesela kapasitesine girenler bilgisayarla e, yerleştiriliyor? Meralarda öyle mi? Ee, Meralarımız. Meralarda kiralık meralar bilgisayarlardan tespit edecekmiş bundan sonra. Hayır tamam da yani. Bu... Google Kur... Earth'tan bakacakmış. Kurayla mı? Memede olabilir bunda da. Merah merkeze Teşekkür ediyoruz Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Hayata geçirdiği yeni bir proje bu ee, İlla yani hep Şehir haberleri şey vereceğiz diye bir şart yok Tabi canım yani biz zaten Neyle anılıyoruz Çiftçinin, programı. Pro çiftçinin kent programı olarak anılıyoruz çöpe, İleriye hep ileriye Tarımda geleceğe işte yay çepsizlerle. Pınıl coşun bir bize. Ve çep, çep. çep. Hey! Orada bir hey eksikliği Eksik. var. Çünkü o coşkuyu tam veremiyor. Evet şey kadar coşkulu olamadık. Özel bir marketimizin reklamındaki coşkuyu <gülüyor> yaşayamadık. <gülüyor> Aa, yılda 2 milyon ton süt üretiliyormuş. Ondan sonra onu da verelim. Madem yay çep köşesine başladık. Ee, ondan sonra bir de Beyaz Et Festivali'ne katılmışız. Kim olarak katılmışız? Özel bir firma olarak. Ee, bu haberlerin... Beyaz Et Festivali'ne mi çok... gitmek e, isterseniz. Tek... Kırmızı Et Festivali'ne. Ben Kırmızı Et Festivali'ne Beyaz et, et Festivali'nde balık var mı? Yok. Tavuk ya küçükbaş. O zaman kırmızı yok, et. Yok küçükbaş Kümes hayvanı. Kümes hayvanı. Ege küçükbaş. Şey bile yok. Hindi bile yok. Balık ne deniyor balığa ya? Balık beyaz et, deniz ürünü. Deniz mahsülü. Yani deniz mahsülü, beyaz et, kırmızı et deniz mahsülü evet, o şekilde biz biz o şekilde sınıflandırıyoruz. Hangisi yani. daha pahalı? Kırmızı et festivaline katılmak mı, beyaz et festivali? Kırmızı et festivali daha pahalı. Ben bir şey söyleyeceğim, balık için o kadar da ucuz değil. Nasıl böyle şey yiyorsun? Balık festivali de pahalıdır yani, zaten. Balık Yani yumuşak. balık festivali dediğinde hamsi yiyeceğiz diye bir kaide yok. Al bakalım, kalkan kaç paradan alıyorsun? Al bana, bana sar, sat ondan sonra kaç liradan şey yapıyorsun? Sinirlendim Küçük bir tatlı sinirimi kendi önce, içimde yaşıyor Önce alayım sonra satayım <gülüyor> David Bowie'nin gözleri farklı renk değil aslında Birinin irisi diğerinden büyüktür demiş İrisi Zeynep mi? Hanım. Zeynep Hanım öyle tarzım. değil O öyle değil Zeynep öyle Hanım Öyle değil diye yazayım mı cevap olarak Çünkü fotoğraflı falan göndermiş Zeynep Tarkan Yani fotoğrafı Bakıyorum gerçekten birinin irisi diğerinden büyük Göz irisi ha, David Bowie'nin irisiyle gerisi derler gencirisi Diyim, çember Çember olsun. kapandı, kapansın. Onun küçükken kafasına top gelmiş de ondan öyle olmuş. Hadi ya. Hı -hı. Onun için. Ama abi? hiç kafasına top gelmemiş bir arkadaşımız da var. Ankara'da yaşayan çift renk gözlü. Hadi canım. Evet. Hakikaten Ankara'nın kız ama. Yani Ankara'nın nesi derler? Sembolü mü? Ankara'nın David Bobis'tir. Diye geçer. Benim... Hakikaten bir şey yaratıyor Tanıyor muyuz insan. biz? Merak ettim. Vallahi tanıyor olabilirsiniz. Radyomuzda da sunum yapmıştı zamanında. Tasıtıncı kendisi. Sağolsun. Teşekkür Ama ederim. Ama mesleki olarak şey. Hı. Yani bir yere gidiyor bir sunum yapacak, şöyle yapacak falan. Daha bu gözlerle tutturamamış diye çok iş kaybettiği oldu. Bir de bir şey söyleyebilir miyim? Bugün Tabii. günlerden ne? Bugün günlerden Perş. Perş, perş değil mi? Hı -hı. Peki bu hafta çok özür diliyorum. Yerekenin ne zaman olduğunu hatırlayan var mı? Geçen haftadan sorun mu çıktı? Şarşamba. Şarşamba. Şarşamba. Çeterteşi. Ondan, ondan olduğu için. Ha, ondan dolayı iptal ondan edildi ötürü. değil mi? Hı -hı. Ha, ondan ötürüydü. Ondan ötürüydü. Tamam. Ama şimdi dinleyicilerimiz bir şey diye düşünüyorlar. Aklıma geldi bu sefer. <gülüyor> bir gün sonraki program bitmeden. Programda niye bazı yenilikler yok diye biz esas büyük yeniliği... E Sona sakladık. Geçen seneden beri bekletiyoruz. Bu sene... Ee, artık gündeme getireceğiz isterseniz yavaş yavaş yapalım mı ya tanıtımlarını dönmeye şey başlayalım. Ezo Gelin hikayeler Ezo gelin hikayeler. E Fahir hazırlamamışsın abicim? Yok A daha devam ediyor ya. Daha devam ediyor yani, bu şeyi. 3,5 dakikalık tanıtım var mı? E dinleyelim o zaman. Ezogelin Gelin Hikayeler. Böyle mi gidiyor bu başka şeyler var mı? Abi bence sonuna kadar dinleyin yani. hazırlamadıysan dinletme bize. Böyle mi gidecek mi bu fon? Abi sürpriz yeri var. E, Şimdi... Tamam aç o zaman abi hadi e, dinleyelim. Ezo Gelin Hikayeler. Burada beni geçen sene çağırdığında ufak bir seslendirme işimiz evet, vardı. Evet ben onu soracağım. Gecenin 11'inde aradı. Sadece Ezogel'in hikayeler dedim ben eve döndüm. Yani bu hikayede benim sesimle başka bir şey yok. Sen mi bir şey arayın? Benim aldığım sesi kullanmadın mı? Oktay senin ald seni aldığın sesi... Bekle bak azıcık dinle. Allah Allah ya. Ezogel'in hikayeler çok yakında radyonuzda. Ya <gülüyor> Hiç böyle bir ses verdiğimi hatırlamıyorum ben de. Sen vermedin ben aldım. Uyurken. <gülüyor> alırlar Oktay alırlar. Geçen sene heyecanla bekledik ama bir evet, bu sene... e, bölünmemesi gereken bir hikayeydi. Tabii. O yüzden e, tam programımızın sonlarına yaklaştığımızda gündeme geldiğinden beklettik. Valla dinicilerimize hani ben şey diyeyim yıllardır benim böyle hani bağımsız. Yüreğinde biriktirdiğin hikayeler diyebilir miyiz Fahir? Yüreğimde değil de yaz. Ne, e tamam lan yüreğimde, yüreğimde birikti. <gülüyor> Hiç Ezogen hikayelere yakışmadı Fahir. Yani, İçilerimizi hatırlatalım belki bilmeyenler vardır. Tabii. Ezogen hikayeler bir Fahir Ölünç projesi. Hı -hı. Nasıl Osman Sınav Sete'ye Fahir Ölünç proje. Hı -hı. Yani o yüzden e, bizden de destek tabii ki e, sonsuz Ama destek. Ama herhangi bir maddi destek değil tabii ki değil. bu. Bir Ses. parçası olmak bize gurur veriyor. Geçen sene bir takım sesler vermiştik. Onları kullanarak bir şeyler hazırlamış Fahir. Evet, şöyle bir şeyler hazırladım ve e, gerçekten... E, Hani benim bu şöyle bir radyoculuk şeyime bakıyorum da hani kaç yıl diyelim? Kaç daha yıl bilmiyorum diyelim bilmiyorum çocuklar? <gülüyor> sen dokuz <gülüyor> sen sen... sene matematik okuyan sensin. <gülüyor> basit bir çıkarma işleri. Sen yirmi diyelim. Gerçi daha biliyorsun. doğum gününde sen doğru hesaplamamışsın. Nasıl doğru hesaplamadım ya? Kırk yaşımdayım Hayır kırk yaşımdayım demedim kırkıma girdim dedim. Ege. Ben de gittim tişört yaptırdım. Merdiven dayadı diye. Tamam onu sen niye kullanırım? Allah Allah. Ege yine. sen çocuğun şeyini niye... Ezogen hikayeler, hikayeler, ben... Ezoge'nin hikayelerin başlayacağı yani çok tartışmalarla birini. başlıyor. Ben ona bozuluyo. Yani bozulacak, Ege. gücenecek, darılmacak. Kıskanıyor gücenecek. musun sen biraz? Bakın, bu sizi bir saniye Fahir. Sen kıskanıyor musun? Hayır yani şimdi Fahir sonuçta, hikayeleri başlıyor diye. Ee, şöyle bir şey düşünüyorum. Ben bu... Madem Fahir'in ustalık dönemi eseri bu. Bizim de bunu yani çünkü Fahir'in çıraklığında, kalfalarında hep onun yanındaydık. Ustalık döneminde de bir parçamızın olması lazım. Sadece öyle ezogenin e, tamam, hikayeler diye işte iki cümlelik sesimiz değil. Aa, onun için de bir parçamız olması şimdi lazım. Şimdi bu nasıl biliyor musunuz? Hani nasıl ki böyle gruplarda böyle birileri böyle çıkar tek başına bir albüm ama tabii ki grup devam eder yani. Anlatabiliyor muyum? Öyle yani bir her şey, zamanda devam ediyor. Bireysel etmiyor. bir çalışma. Bu İlhan durumlarda... Şeşen yaptı onu ondan sonra grup gün kalmadı ortada. E, yani ama yani bazı Mazhar son yaptı mesela devam ediyor. Ama her zaman olmuyor bu. Ben de bundan korkuyorum Bu, bu bir açıkçası. risk tabii ki bu risk. Bu riski çünkü mesela ezogelin hikayeler alır başını yürür gider. Bundan sonra, modern, sonra... modern sabahlar değil de sabahları ezogelin, ezogelin hikayeler. hikayeler. Ezogelin evet. hikayelerin içinde küçük bir köşe olarak yani modern, modern sabahları. Tabii bu. ki ben size sonuçta bir ahlı vefa söz konusu. ahtı vefa bir semt ismi değilmişti. Yani <gülüyor> dolayısıyla. İhraç <İğrenç> bir <gülüyor> semt olurdu. vefa <gülüyor> vefada ineceğiz. Ahtı Vefa bir durak ismi olabilir. Ama ismi musun, asla. Hayır, çok özür ama konuyu değiştirme. Evet. Sen burada Ege'nin o sistemlerini değiştirme. Ne zaman başlıyor abi bana onu söyle. Yani... E, ben dinlemek istiyorum bu programı ve birçok dinleyici bu hafta, Bu hafta e, önümüzdeki haftada da bunun tabii ki tanıtımları girmeye devam edecek. Sonuçta bir emek söz konusu. Falanlı filanlı konuşmaya başladı. Ya, falanlı hayır. filanlı değil yani sonuçta insanların da biraz... E, Hani kafala, Meraklanması meraklanmasını da istiyorum yani kafalarında bir kursuna bak ez nedir ezo gelin hikayesi acaba yani ezo gelin kim nedir ne değildir Vay. internet sitesinden baksınlar ezogelinhikayeler.com Hati terimin İngilizce konuşması gibi konuşuyorsunuz. Türkçe yani şey de <gülüyor> Türkçe, Türkçe, Türkçe konuşuyor. Yani kafa oynuyor kaşlar falan <gülüyor> hareket ediyor bir şeyler. Ee, yani sonuçta bu benim hakikaten Ege'nin dediği gibi ustalık eserim çünkü ben hiç çıraklık ve kahfalıkta bir eser şey ama da pas hakkını kullandım. <gülüyor> ve burada gerçekten yılların 1-2'mini adeta akıttım bu esere yani. Akıttım. Çıraklık. Çıraklık eserimde iğrenç bir şey. Hapsaydı keşke. Bu da benim çıraklık çıraklığım. <gülüyor> bu ne? Bu da <neydi? gülüyor> Allah'a bir tipsiz oldu ama. <gülüyor> bu Ay, kesin çıraklık eseri yok değil mi? Olmaz mı ya? Var mı mesela hani mi mastır var ya? Soluk eseri diye Var Biliyoruz var çırak, ama kalfa... çıraklık eseri diye bir şey var var, var. onlar hep hiç yıkılmış ondan şey kalmamıştır yani ben hiç bilmiyorum burada çıraklık dö çıraklık dönemi diye Canım geçmiyor değil, hiç ama. cami yaptırılır mı şey eser yaptırılır mı ya, ya kalfalık şey. dönemi ustalık dönemi ustalık dönemi diye açıklaması oluyor herkesin kalfalık yani. dönemi de var ya yok mu var var bilmiyorum ben yani çırak olmadığına ben ikna oldum hemen de <gülüyor> <gülüyor> kalfalık olduğunu düşünüyorum ya yani belki de sonradan şey diye değerlendirdin hani Kalfalık dönemi değil de işte e, şu dönemi falan yok, yok. Bu bunlar da. falan filan. Ama Mimarsan. kendi çıkıp da söylememiştir herhalde. Ustalık için söyleyebilir insanlar da. Hmm. Çıraklık eserlerim inanmıştır. <gülüyor> <çıraklık>. Hayır dosyayı <gülüyor> öyle yapmıştır. Evet. Mesela çıraklık, kalfalık, ustalık eserlerim diye öyle bir e, şey var. Dur dur bakayım Oktay bakayım. dur Allah aşkına varmış. telefonumuz var varmış. Var ya var onlar. Günaydın mı? efendim. Günaydın, merhaba. Kimle görüşüyoruz efendim? Hilal ben, ama biraz kastayım o yüzden. Estağfurullah. Ay, geçmiş olsun. Bizim yüzümüzden mi? <gülüyor> Teşekkür ederim efendim. Bizim yüzümüzden değil değil mi Hilal Hanım? Yok yok hayır, hiç bizim yüzümüzden Neden oldu? Akşamdan buzlu rakıları mı içtiniz ne oldu? <gülüyor> Yok, tatilde birazcık üşüttüm sanırım. Ya, bu tatile ta canım, Eylül ayında artık. Ya, bu Aa, Ben Eylül'de gittim tatile. Ne kadar güzel yapmışsınız. Nereye gittiniz? Bir hafta, Pazartesi'ni geldim. Nereye? Önce Bo Bodrum, Marmaris, sonra da bir hafta size. O zaman siz mecburi olarak En Güzel Zamanları cümlesini kurun, sonra sohbetimize devam edelim hmm. isterseniz. <gülüyor> Anlamadım. En, en güzel zamanları aslında Eylül zamanı diye bir evet, cümleniz varsa unutmayın. Evet, tatilin en güzel zamanı Eylül zamanı. Peki bugün hangi konuda bizi aydınlatacaksınız? Mimar Sinir'in çıraklık eseri konusunda aydınlatacaksınız. Buyurun efendim. Çıraklık eseri Şehzade Camii'dir İstanbul'da. Heh. Kalsalık eseri Süleymaniye Camii'dir. Kalsalık eseri de Selimiye Camii'dir. Bu bilgileri nereden sahipsiniz Hiler Hanım? Ben mimarım. Mimars Peki yani bu Mimar Sinan'ın kendi değerlendirmesi mi? Evet, Burası yani benim çıraklık dönemim diye. Yoksa Aynen. mimarların konumlandırması mı? Hayır hayır Mimar Sinan bunun kendini bizzat Onu Selimi Selimiye'yi yaptıktan, Selimiye sonra... yaptıktan sonra değil mi? Bir Z raporu evet. gibi bir şey vermiş yani aslında. Aynen çünkü her birinde bir, bir önceki açıklığı yani kubbe açıklığını geçerek yapmıştır. Kendini geliştirerek yapmıştır o yüzden... İlk Çınaklı şey Şehzade Camii Kalfalık Keselim Süleymaniye Ustulukta Selimiye demiştir. Ama o şey kubbeyi büyütmeyle ilgili herhalde değil mi? Başka bir şey Hayır başka tabii ki özellikte de var başka katta yeniliklerde var ama oradaki o dönemler en büyük özellik kubbe açıklığıdır. Şehzade Hayır, Camii, son, Camii hangisiydi? Şehzade Camii cami, İstanbul'da küçük bir cami o çok bilinen bir cami değil Şehzade Mehmet için yaptırılıyor bu Hürrem'in oğlu için. Ha. O ölünce yaptırılıyor. Evet Şehzade Camii. Dizide seyredeceğiz o zaman. Evet. Yani gerçek mimarsan da bahsetmiyorlar. Şimdiye kadar çıkmış olması gerekiyordu Evet ya hiç oralarda gözükmüyor. Çok enteresan. Siz bana. hangisini en çok seviyorsunuz bu üç eserden? Ben bir mimar Selimiyeyi olarak. Ben Selimi'yi tabii ki. Ustalık yani. eserini. Evet. evet. Sizin var mı o... ustalık çıraklık eserleriniz? Yok efendim. Ben daha çırak olmaya çalışan bir mimarım yani. Hiçbir mi bir şey yapmadınız bugüne kadar. Yaptım canım. Mesela İstanbul'da İbrahim Paşa Sarayı'nın restorasyonunu yaptım. İyi. Hem de olsun. saray restorasyonu. <gülüyor> Ama tabii ki tek başıma yapmıyorum yani. Ne yaptınız? Sokır. Bütün duvarlar komple alçıpan üstüne de şey vursaydınız. Valla mis ya. <Gülüyor> yani sonuç Valla... olarak çıraklık eseri yani. Yani, yani ya kimse size de şey mi? demez. Aman Hilal Hanım ne yaptınız? Efendim benim. <Gülüyor> çıraklık <Gülüyor> <kıyamadım>. pardon. <Gülüyor> Çok özür dilerim. Pardon Hilal Hanım. Sonuçta çıraklık eseri mi? Zaten önce bir iyi olun. Ondan sonra yaparsınız kalfalık ustalık keserlerinizi. Tamam tamam. Peki Hilal Hanım benim e, şeyim için ne düşünüyorsunuz Ezogel'in hikayelerini? Meraklandınız mı? Bir heyecan Vallahi bastı mı? 3 aydır bekliyoruz biz. Ama evet. bence o çıkacak yani hiç gerçek değil yani bana. İşte var ya Ayy. işte bu noktada yayıldı, yanıldınız Hilal Hanım. Çok ağır oldu bu. Yani hadi ha bakalım, hadi hastalığınızdan dolayı hiçbir şey demiyorum yoksa çok gerçekten Pe kalbim kırıldı. Pek çok kırıldı. kişinin söylediği şeyi söyledi ama çok ağır oldu. <gülüyor> yani niye öyle oldu bilmiyorum. Hem ağır oldu bana da güzel bilmiyorum. bir kapak oldu. Ders ağır yok. da bir <gülüyor> kapak oldu. Çıraklık dersi. Geçmiş ders. doğum gününüzde kutlu olsun. O günaydım ama ulaşamadım. Aa, canınız sağ olsun. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Her. Eğer geçmiş <gülüyor> doğum günleri kutlanıyorsa bizimkiler de geçmiş. Evet. Yok sizinkiler çok geçmiş ama. Çok Kutlamıyorsunuz geçmiş yani. olsun. <gülüyor> bir haftaya <gülüyor> kadar kutlanabilir. Peki çok teşekkürler <gülüyor> Yer <Yenim>. Geçmiş <gülüyor> olsun <gülüyor> tekrar. Sağolun efendim. Hoşçakalın. Hoşçakalın. O, o zaman senin de bir çıraklık ve... Kalfalık eserin olması lazım. Abi sonuçta ben ustayım şu anda yani nasıl nasıl böyle bir şey yapabilirim ki İstesem de yapamam yani. İstersen... Bence geri dön biraz yalapşap bir çı çıraklık ve kalfalık yapma. Çırakken ustalık eseri olmaz mı? Öyle başlamış Bakayım, o. olmaz. Kastırarak mı diyorsun? Hmm. Kasma diyorsun yani. Yapma diyorsun tamam peki. O ne zaman, ne ee, ne o zaman ya ne, ne geliyor? Tam şey sohbetim benim şeyim ön plana çıktığında o zaman hadi Se bakalım reklamlar. o zaman tam burada tamam. telefon yok. iyi al tamam buyur günaydın efendim günaydın kimle görüşüyoruz Zeynep Akda Zeynep Hanım hoş geldiniz Zeynep Hanım buyurun hoş efendim olduk. şeyin sonuca bağladınız mı Neyi? Çetin ee, Bey takip Çetin Bey mi yok bağlayamadık Zeynep ha, Hanım ben hatırladım onu da ha, nasıl buyur, oldu anlatın ee, şey Dinleyici söylemişti onu. Sonra Yok canım. Bey... Bir dakika nasıl nasıl? Bir dakika Fahir Bey, Fahir, bir Yalnız yani böyle yapma ya. <gülüyor> şımardın yani. Bütün program. Sen senden... lütfen yani Zeynep Hanım. Bak bir şey. Evet dinliyoruz Zeynep Hanım. Çok net hatırlıyorum. Hatta şöyle e, hafızamın gücünü size ispatlayayım. Ispatlayayım. E, o mu söyleyen beyefendi aynı zamanda sizi bir e, bayan aramıştı sabah. Şey demiş hamileyim ben demişti. Onu söyleyen bayanın eşi. Hı hı. E tam yani böyle olunca çok netleştirdim <gülüyor> yani. <gülüyor> <gülüyor> Bilmiyorum Adam. onu Bir gün bir hanımefendi işte, O çocuğu öyle hatırlıyorum. Anlayayım. Saçma sapan taklitleriniz var mı diye bir konuydu o gün. Beyefendi de şey demişti. ben. Yani... Hayır, hayır o gün konu Aşkı Memnu'ydu. Hmm. Aşkı Memnu'da şeyden, o Çetin Bey karakterinden bahsediyordunuz. Evet. Ama yani tamam ben de öyle hatırlıyorum ama Zeynep Hanım ama... Öncesinde Fahir yapmamış mıydı? E yani 2-3 hafta önce ya. yapmıştı hayır, hayır, hayır. Çünkü Anladın onun değil. bir taklit olduğu... <gülüyor> yani onun taklidinin yapılabileceği... Modern sabahlarda Fahir Öncü'nün <gülüyor> hatırlatmasıyla... E, netleşmiştir hayır, o diye hatırlıyorum. Çetin Bey'in ne kadar... Çetin, Çetin Bey'in taklidini de o yaptı. Efendim... <gülüyor> Ee, şey de o yaptı Ezogelin'i de Hiç şey ustalığıyla Sırf hayır yaptı zaten Şu anda stüdyoda bir kıskançlık havası söz konusu Yani Zeynep Hanım Gerdiniz ortamı Zeynep Hanım Gerdiniz, gerdiniz bıraktınız Ben size söyleyecek lafım yok Çok özür diliyorum Biz Çok de teşekkür. Zeynep Hanım'la program yapıyoruz Ezogelin başladıktan sonra Eğer yayında bir boşluk bulursak Yayın saati olarak Çok Hoş teşekkürler edin. Ha tamam. <gülüyor> ha, <yapayım> tamam. Na <gülüyor> tamam. Şahri Bey e, Mimar senin ustalık eserinin kopyası Ataşehir'de yapıldı diye tweet atmış. Fire öncün ustalık eseriyle ilgili böyle bir projesi var Aynısı, mı? Aynısını yapacağım. ben yapıyorum. Uzgelin <gülüyor> hikayeler Ataşehir. Aynı. Ataşehir'de yapılan kopya betonarme yapıldı şey. ya bir de en çirkinini. <gülüyor> evet. Aynısını ben de yapacağım. Ezo Gelin hikayelerinin kopyasını yapıyorum. Ne zaman başlıyorsan ertesi gün yapıyorum. Ne yapacağını bilmiyorsun ki Ege. İşin o kadar zor ki. Yani, o kadar yani kolay ki. Adam, adam o kadar aynen. güzel gizledi ki <gülüyor> projesini. yıllar sonra aynısını çok çirkin olarak yapacağım. Böyle bir şeyim var. Çıkış noktam Bence var. sen böyle torunlarına öyle bir şey bırak. Vasiyet bırak. Neyse, bunun aynı Ezo Bunun aynısının çirkinini, çirkinini yapacaksınız diye Ben de yatacağım. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Radyo Modern sabahların sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Yarın sabah haftanın son eş gününün sabahı Dikkat edin. Yeniden sizlerle birlikte olacağız. Güzel bir sabaha güzel şarkılarla. Hoş olduğunu düşündüğünüz <gülüyor> sohbetlerle paylaşacağız. Günün geri kalanında Radyo 3 yanınızda. Güzel şarkılarla sizi yalnız hissedebilecek sohbetlerle. Hoşçakalın. Modern Sabahlar hafta içi her sabah 7 ile 10 arasında Radyo 3'de. Sabah ne varsa öleden sonra podcastta. Bir gün bir gün olacak.